Doğrulayıcı bir kitaptır. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dost doğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar cennet ehlidirler. Yapmakta olduklarına karşılık orada ebedi kalacaklardır. Biz insana ana babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı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 Ateşe sunulacakları gün, ''Nasıl bu gerçek değil miymiş?'' denildiğinde, ''Evet, Rabbimiz anında olsun ki gerçekmiş.'' derler. Allah, ''Öyleyse inkar etmenizden dolayı azabı tadın.'' der. O halde, peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi, sen de sabret. Onlar hakkında acele etme.''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 sizin ellerinizi de onlardan çekendir. Allah yaptıklarınızı görendir. Onlar inkar eden ve sizin Mescid-i ziyaretinizi ve bekletilen kurbanların yerlerine ulaşmasını menedenlerdir. Eğer kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle, mümin kadınları bilmeyerek çiğnemeniz sebebiyle üzüntüye kapılmanız ihtimali olmasaydı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 sizin bilmediğinizi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih verdi. Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini hidayet ve hak dinle gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler.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 Mü'minler ancak Allah'a ve Resûlü'ne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlardır. İşte doğrular ancak onlardır. De ki, siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde olanları da bilir, yerde olanları da. Allah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 Zâriyat Sûresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Toz durup savuranlara, yükünü yüklenenlere, kolayca süzülenlere, işi ayıranlara andolsun ki, size vaat edilen kesinlikle doğrudur ve ceza mutlaka vuku bulacaktır. İçinde yörüngeleri olan göğe andolsun ki, siz çelişkili sözler söylüyorsunuz. Ondan dönen döndürülür. Kahrolsun o koyu yalancılar. Onlar koyu bir cehalet içerisinde kalmış gafillerdir. Ceza gününün ne zaman olduğunu sorarlar. O gün onlar ateşe sokulacaklardır. Azabınızı tadın. Acele gelmesini beklediğiniz şey budur işte. Şüphesiz ki,